Divan Harbi Örkü, Bismihi Sübhaneh. Yarım asır evvel tab edilen bu müdafaa'yı şimdi bu asra daha muafık gördük. Dünya o zamandan 50 sene sonra bir his-i vuku ile bir nevi ihbar-ı olarak hayat-ı içtimaiyeyi alakadar eden çok hakikatlara temas ettiğinden neşşedildi. Eserin 45 sene evvelki, 1327, tablındaki ifade-i Ahmet Ramiz 323 senesi zarfında idi ki, Şarkın Yalçın, Sarp, Ahenin, Mavera-i ki Cibali'nde tülü etmiş, Said Nursi isminde nevadil-i hılkatten bir ateşpare-i zekanın İstanbul afakında rüyet edildiği haberi etrafı aksetmiş. Ve fıtraten mütecessis olan bazı kimseler o harikayın fıtratı pey apey gördükçe, Madel Hırkatin hazaini natefnasındaki sekhaveti bir türlü hazmedemeyenler, şarkı Anadolu kıyafetinde, o şal ve şalvar altında öyle bir kanun dahanın ihtifa edebileceğini bir türlü anlayamayarak, bir kısım adamlar ona mecnun demişlerdi. Sayın müsli filvaki ifrat zeka itibarıyla hududu cununda idi. Fakat öyle bir cunun ki onun ulvi ruh ve kemal-i aklını işarettir diye bir zat, şu sıralarında tercüman-ı olmuştur. Cunun başımda yanar, ateşime âlidir. Cunun başımda benim bir zekâ-i âlidir. Benim cünunuma rehber ziyâ-i ulviyet, benim cünunumu bekler azim bir niyet. Evet, Said Mûrsi İstanbul'a, şu vilayet vilayat-ı şakkiyenin öldürülmek istenilen, Yıldız siyasetlerine istikamet vermek azmiyle gelmişti. Daha İstanbul'a gelmeden Van'dan, Bitlis'ten, Mardin'den defaatla nef yolmasından İstanbul'a gelmesiyle beraber, merhum Sultan Abdülhamid tarafından sureti ciddiyede karasut altına aldırıldı. Birkaç kere tertip edildi. Nihayet bir gün geldi. Said Nursi Üsküdar'a top taşına yolladılar. Çünkü hapishanede irkaz edilecek kimseler bulunmak muhtemeldi. Tımarhaneden ikide bir çıkarılıyor, maaş, rütbe tepsiyle giriyor. Hz. Said, ben memleketimde mektep, medrese açtırmak üzere geldim. Başka bir dileğim yoktur, bunu isterim, başka bir şey istemem diyordu. Tabiri aharla zaman iki şey istiyordu. Vilayat-ı her tarafında mektepler, medreseler açtırmak istiyor ve başka bir şey almamak istiyordu. Arş-ı kanaat oldu, behiş tıkına bize. Biz etmeyiz zemini mudara'ya on emin. Mansıpların, makamların en gülendidir. Hizmet-i iman ile asayiş ve saadeti temin. Şehzade başında şemafetle konferans verildiği gece, kemal-i mehabetle sahneye çıkıp, irak ettiği mutlu beligi bi tarafhane, Said'in İhatay İlmiyyesi kadar hamaset, ve fedakarlıkta da ileri olduğunu teyit eder. Gerek o gece, gerek menhus 31 Mart'ta cihan değer mesihatlarıyla ortaya atılan Hoca-i böyle tehlikeli bir anda vücudu kıymetdarının siyaneti nefaan lil umum elzem olduğu halde ve ihkar edildiği zaman en büyük ders doğruluk yolunda ölümünü istihkar dersi vermektir. Yerinde ölmek için bu hayat lazımdır fikrine karşı aşinayız bize biganedir En bir şeyi mevt adl hak uğruna nezd canımızı olur bize ad hayat ateşi seyan memak mısra ile mukabele ederdi Saidü'ş-Şiyar'ın safit ruhunu vesalet ve şecaatını fedakarlığındaki nihayetsizliğini anlamak ve ona bağlanmak için lisan-ı hamasetinden bu mezkurum sıraı dinlemek kifayet eder. Bütün zamanı zürafadan biri bir gün irfanı ile mütenasip bir esnaf iktisadi lüzumundan bahseder. Müşarun ilehde siz Avusturya'ya dünya boykot yapıyorsunuz. Hem onun yolladığı kağıtları giyiyorsunuz. Ben ise bütün Avrupa'ya boykot yapıyorum. Onun için yalnız memleketimin maddi ve manevi namulatını giyiyorum buyurmuştur. Haşiye 30 sene cebir ve işkenceler altında sıkıştırıldığı halde hiçbir defa Avrupa şapkasını başına koymamıştı. El Yavn, Said Nursi memleketine döndü. Karışmış İstanbul'un havai gönlü gırçından ve tezviratından ve bedraka-i eftar olmak lazım gelen gazetecilerin bazılarını bütün fenalıklara badi ve bütün felaketlerin müvellidi olduklarını görerek bu derece açık cinayetlere tahammül edemeyerek meylus ve müteessir, vahşet zar fakat munis, vefakar ve namusperver olan dağlarına döndü, isabet etti. Kim bilir, belki en büyük icraatından biri de budur. Naşiri Ahmet Ramiz rahmetullahi aleyh. 46 sene evvel tab edilen bu tarih 1954 senesine aittir. 2. mektebi Musibetin Şehadet Namesi. ''Bismihi subhaneh.'' ''Ve immin illa üsebdühü bihamdih.'' ''Mukaddeme.'' ''Vaktaki hürriyet divanelikle yağ dolunurdu. ''Zayıf istibdat kımarhaneyi bana mektep eyledi.'' ki itidal, istikamet, irtica ile iltidas olundu.'' ''Mesrutiyette şiddetli istibdat hapishane mektep yaptı.'' ''Ey şu şehadet namemi temaşa eden zavat. ''Lütfen ruh ve hayalinizi misafir eden... Yeni medeniyete karışmış asabi bir bedevi talebenin hali ihtilalde olan ceset ve gönderiniz. Ta tahdiye ile hataya düşmeyiniz. 31 Mart hadisesinde divanı harbi öyküyle dedim ki ben talebeyim. Onun için her şeyi nizanı şeriatla muvazene ediyorum. Ben milliyetimizi yalnız İslamiyet biliyorum. Onun için her şeyi de İslamiyet noktayı nazarından muhakeme ediyorum.'' Ben hapishane denilen âlem-i derzahın kapısında dururken ve dar denilen istasyonda ahirete giden çimendifeli beklerken cemiyet-i beşeriyenin gaddarâne hallerini tenkit ederek değil yalnız sizlere, belki bu zamandaki nev-i bin i beşere irad ettiğin bir nutuktur Onun için yevmetüb les-serâir o gün ki bütün sırlar ortaya serilir. Sırrınca kabri kalpten hakaik çıkmak çıktı mahrem olan kimseler nazar etmesin. Ahirete kemal-i iştiyah ile müheyyayım. Bu asılanlarla beraber gitmeye hazırım. Nasıl ki bir bedevi, Perez İstanbul'un acayip ve mehasinini işitmiş, fakat görmemiş, nasıl Kemali i ve görmeyi arzu eder, ben de mağrez acayip ve garaip olan alem-i ahireti o hahişle görmek istiyorum. Şimdi de öyleyim. Beni oraya nefret etmek bana ceza değilim. Sizin elinizden gelirse beni vicdanen tazip ediniz ve illa başka suretle azap, azap değil, benim için bir şamdır. Bu hükümet zamanı istiddatta akla kusumet ederdi. Şimdi de hayata adalet ediyor. Eğer hükümet böyle olursa yaşasın cünüm, yaşasın mevk, zalimlerin içinde yaşasın cehennem. Ben zaten bir zemin istiyordum ki efkarımı onda beyan edeyim. Şimdi bu divanı harbi örfi iyi bir zemin oldu. Bidayetlerde herkesten sual olunduğu gibi divan-ı bana da sual ettiler. Sen de şeriatı istemişsin. Dedim, şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat, sebebi saadet ve adalet mas ve fazilettir. Fakat ihtilacilerin isteği gibi değil. Hem de dediler, İttihadı Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam dahil misin? Dedim, maal iftihar, en küçük efradındanım. Fakat benim tarif ettiğim cehiler ve o ittihaptan olmayan dinsizlerden başka kimdir bana gösterin. İşte o nutku şimdi meşediyorum. Ta ki meşrutiyeti lekeden ve en işleriati meyusiyetten ve ehli asrı tarih nazarında cehil ve junundan ve hakikatı evham ve şüpheden kurtarayım. İşte başlıyorum. Neden ey poşalar zabitler? Haksini iktiza eden cinayetlerin icmali, اِذَا مَحَاسِنَ اللّٰتِ اَدِلُّ بِهَا كَانَتْ ذُنُوبِ فَكُلِّ Yani, medar-ı iftiharım olan mahasinin şimdi günah sayılıyor. Artık nasıl itizar iktizar edeyim, mütehayyirim. mukaddeme olarak söylüyorum, mert olan cinayete tenezzül etmez. Şayet ıslat olunsa cezadan korkmaz. Hem de haksız yere idam olunsam, iki şehit sevabını kazanırın. Şayet hapiste kalsan böyle hürriyeti lafızdan ibaret bulunan gaddar bir hükümetin en rahat mevkii hapishane olsa gerektir. Mazlumiyetle ölmek, zalimiyetle yaşamaktan daha hayırlıdır. Bunu da derim ki siyaseti, dinsizliğe alet yapan bazı adamlar havaatini set için başkasını irtica ile ve dinini siyasete alet yapmakla itham ederler. Şimdiki hafiyeler eskisinden beterdirler. Bunların sadakatine nasıl itimad olunur? Adalet onların sözlerine nasıl bina olunur? Hem de cerbezi ile insan adalet yaparken zulme düşüyor. Zira insan kusursuz olmaz. Fakat uzun zamanda ve etradı kesildi içinde ve tahallül-ü mehasinle tadil olunan müteferrik kusurları cerbezi ile cem edip bir zamana vahitte, bir şahsı vahidten sudurunu tevhüm ederek şiddet cezaya mustahak görür. Halbuki bu tarz bir zulm işidir. Şimdi gelelim 11 buçuk cinayetlerimin tadadına Birinci cinayet. Geçen sene Bidalet Hürriyet'te 56 telgraf umun şart aşiretlerine sadaret vaad da çektim. Meali şu idi. Meşrutiyet ve kanun esası işittiğiniz mesele ise. Hakiki adalet ve meşvereti şer'iyeden ibarettir. Hüsnü telakki ediniz, muhafazasına çalışınız. Zira dünyevi saadetimiz meşrufiyettedir. Ve istiddattan herkesten ziyade biz zarar dindeyiz. Her yerden bu telgrafların cevabı müsbet ve güzel olarak geldi. Demek vilayat-ı kendi ettim, gafil bırakmadım. Ta yeni bir istibdat onların gafletinden istifade etmesin. Ne Deme menazım demediğimden cinayet işledim ki bu mahkemeye girdim. İkinci cinayet. Ayasofya'da, Bayezid'de, Fatih'te, Süleymaniye'de umum ulema ve talebeye hitaben müteaddik mutuplarla şeriatın ve müsemma-i meşrutiyetin münasebeti hakikiyyesini izah ve teşhir ettim. Ve mütehakkimane istibdadın şeriatla bir münasebeti olmadığını beyan ettim şöyle ki. Seyyidül kavmi hadimuhum, milletin efendisi onlara hizmet edendir. Hadisinin sırrıyla şeriat aleme gelmiş. Ta istiddadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin. Herhangi bir nutuk irad etsemse, her bir kelimesine kimsenin bir itirazı varsa, bürhan-ı ile ispatı hazırım. Ve dedim ki, aslı şeriatın mesleki hakikası, hakikatı ı meşrutiyeti meşruadır. Demek meşrutiyeti belâil-i ile kabul ettim. Başka medeniyetçiler gibi taklidi ve hilaf şeriat telakki etmedim. Ve şeriatı rüşvet vermedim. Ve ulema ve şeriatı Avrupa'nın zünunu fasidesinden iktidarıma göre kurtarmaya çalıştığımdan cinayet ettim ki bu tarz muamelemizi gördüm. Üçüncü cinayet. İstanbul'da 20 bine yakın hemşehrilerimi ...hamal ve gafil... ...ve olduklarından... ...bazı particiler onları ifal ile... şarkiyeyi... lekeber etmelerinden korktum. Ve hamalların umum yerlerini... ...ve kahvelerini gezdim. Geçen sene anlayacakları suretle... ...meşrutiyeti... ...onlara telkin ettim şu mealde. İstibdat... ...zulüm ve tahakkildir. Meşrutiyet adalet ve şerlihtır. Hadişah... ...peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp yilmedenler, padişah da olsalar kaydutturlar. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaptır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihat edeceğiz. Ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkiye sevk eden hakiki kardeşlerimiz de ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Zira husumette fenalık var. Husumete vaktimiz yoktur. Hükümetin içine karışmayacağız. Zira hikmeti hükümeti bilmiyoruz. İşte o hamamların Avusturya'ya karşı, benim gibi bütün Avrupa'ya karşı boykutajları ve en müşebbeş ve heyecanlı zamanlarda ahkilane hareketlerinde bu nasihatın tesiri olmuştur. Bediüzzamana zürefadan biri bir gün İrfanıyla mütenasip bir esnaf giymesi nüzumundan bahseder. Müşarun ilekte, siz Avusturya'ya güya boykot yapıyorsunuz. Hem onun gönderdiği kaplakları giyiyorsunuz. Ben ise bütün Avrupa'ya boykot yapıyorum. Onun için yalnız memleketimin maddi ve manevi mamulatını giyiyorum buyurmuştur. Padişaha karşı irtibatlarını tadil etmeye ve boykotajlarla Avrupa'ya karşı harbi iktisadi açmaya sebebiyet verdiğimden demek cinayet ettim ki bu belaya düştüm. Dörtüncü cinayet. Avrupa bizdeki cehalet ve taassut müsaadesiyle şeriatı haşa ve müsaif müsait zannettiklerinden nihayet derecede halben üzülmüştüm. Onların zannını tekzip etmek için meşrutiyeti herkesten ziyade şeriat namına akışladım. Lakin yine korktum ki Başka bir istibdat tekrar ozanlı tasdik eder diye ne kadar kuvvetim varsa Ayasofya Camii'nde Mebusan'a hitaben feryat ettin ve söyledim ki meşhuriyeti mesuiyet unvanı ile telakki ve telkin ediniz. Ta yeni ve gizli ve dinsiz bir istibdat pis eliyle o mübareği ağrazına siper etmekle lekedar etmesin. Hürriyeti adar ve şeriatla tatlit ediniz.'' Zira cahil etraf ve adamın az kayıtsız bir olsa, şartsız, tam serbest olsa, sefih ve itaatsız olur. Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun, ta ki namaz sahih ola. Zira hakaik-i meşrutiyetin sarahatan ve zimnen ve iznen dört mezhepten istihracı mümkün olduğunu dağı ettim. Belki bir adi talebeyim. Ulama'ya farz olan bir vazifeyi omzuma aldım. Demek cinayet ettim ki bu tokatı yedim. Beşinci cinayet. Gazeteler iki kıyası fasit cihetiyle ve haysiyet kurucu bir nefriyatla ahlak-ı İslamiye'yi saçtılar ve efkar-ı umumiyeyi perişan ettiler. Ben de gazetelerle onları reddeden makaleler neşrettim dedim ki ey gazeteciler edipler edekli olmalı hem de edebi İslamiye ile müteeddip olmalı. Ve onların sözleri halbi umumi, müşterek milletten bir tarafa ne çıkmalı. Ve makluat ı nizamnamesini, vicdanınızdaki hissi diyanet, ve niyeti halise tanzim etmeli. Halbuki siz iki kıyası fasitle, yani Paşra'yı İstanbul'a ve İstanbul'u Avrupa'ya kıyas ederek efkâr-ı umumiyeyi bataklığa düşürdünüz. Ve şahsi garazları, ve fikri intikamı uyandırdınız. Zira elifba okumayan çocuğa felsefi tabiiye dersi verilmez. Ve erkeğe tiyatrocu karı libası yakışmaz. Ve Avrupa'nın hissiyatı İstanbul'da takdik olunmaz. Akvanın ihtilafı, mekanların ve aktarın tehalifü, zamanların ve asırların ihtilafı gibidir. Birisinin libası ötekinin endamına gelmez. Demek, Fransız büyük ihtilali bize tamamen hareket kusturu olamaz. Yanlışlık, takviki nazariyat ve muktezai hali düşünmemekten çıkar. Ben ki ümmi bir köylüyüm. Böyle cerbezeli ve muhalatalı ve avrazlı muharrilere nasihat ettim. Demek cinayet işledim. Altıncı cinayet. Kaç defa büyük ihtimalarda heyecanları hissettim. Korktum ki avan naz, siyasete karışmakla asavisi ihlal etsinler. Türkçeyi yeni öğrenen köylü bir talebenin nisanına yakışacak lafızlarla heyecanı teskin ettim. Ez cümle. Bayezid'de, talebenin içlimasında ve Ayasofya mevnidimde ve Karah Tiyatrosu'ndaki heyecana yetiştim. Bir derece heyecanı teskin ettim. Yoksa bir fırtına daha olacaktı. Ben de ki bir adamım.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 daha basit ve sırf ibadete ve sünnet-i semiyeye nakletmişler. Ve o siyasi cemiyetten hat alaka ettiler. Siyasete karışmayacaklar. Lakin tekrar korktum dedim. Bu isim umumun hakkıdır. Haksiz ve tahdit kabul etmez. Ben nasıl ki dindar, müteaddik cemiyete bir cihetle mevzuldum. Zira maksatlarını bir gördüm. Kesâret, o ismi mübareke intisat ettim. Lakin tarif ettiğim ve dahil olduğum İttihad-ı Muhammedî'nin Vesselam tarifi bu türkü. Şah'tan garba, cenuttan şimale uzanan bir silsile nurani ile memut bir dairedir. Dahil olanlar da bu zamanda 300 milyondan ziyadedir. Bu İttihadın cihetül vahdeti ve irtibatı, tevhid-i ilahidir. Peyman ve yemini imandır. Müntesipleri beladan dahil olan umum millelerdir. Defter esmaları da leyhi mahzudur. Bu ittihadın naşir efkarı umum kötü bir İslamiyedir. Günlük gazeteleri de ilay-i kelimatullahı hedefi maksat eden umum dini gazetelerdir. Kulüp ve encümenleri, cami ve mezcler ve dini medreseler ve zikirhanelerdir. Merkezi de haremeyn-i Böyle cemiyetin reisi fahri alemdir. Ve mesleği herkes kendi nefsiyle mücahede yani ahlak-ı ahmediye aleyhissalatu vesselam ile pehalluk ve sünnet-i nebeviye-i ihya ve başkalara da muhabbet ve eğer zarar etmezse nasihat etmektir. Bu iddihadın mizamnamesi sünnet-i nebeviye ve kanunnamesi evamir ve nevahiy-i ve kılıçları da berahin-i adır. Zira medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. taharri hakikat muhabbet iledir. Kusumet ise vahşet ve taassuba karşıydır. Hedef ve mahsatları da ilah-i kelimetullah'tır. Şeriatta %99 ahlak, ibadet, ahiret ve haziyete aittir. %1 misletinde siyasete müteallıktır. Onu da ulül emirlerimiz düşünsünler. Şimdi maksadımız o sisli nuraniyi ihtizaza getirmekle, herkesi bir şeyt ve hâiş-i ile tarih-i terakkide, kâbi kemalata etmektir. Zira ilâh kelimetullahın bu zamanda bir büyük sebebi maddeten terakki etmektir. İşte ben bu iddihadın efradından mı? ve bu iddihadın tezahürüne teşebbüs edenlerden. Mi? yoksa Sebebi iftirak olan fırkalardan patilerden değilim. er Sultan Selim'e biat etmişim. Onun iptaha ve İslam'daki fikrimi kabul ettim. Zira o vilayat-ı ikaz etti. Onlar da ona biat ettiler. Şimdiki şarklılar o zamanki şarklılardır. Bu meselede seleflerim Şeyh Cemal-i Din Afgani, Mısır müftüsü merhum Muhammed Abduh Müflit alimlerden Ali Suali, Hoca Tahsin ve İttihat-ı İslam'ı hedef tutan Namık Kemal ve Sultan Selim'dir ki, demiş, İhtilaf-ı tefrika endişesi, huşey hatta bir karar eyler beni. İttihatken savmet adayı defa çaremiz, İttihat etmezse millet dağdar eyler beni. Yavuz Sultan Selim. Ben zahiren buna teşebbüs ettim. İki, maksada azim için. Birincisi, o ismi tahtid ve taksisten halas etmek. Umum müminlere şumulünü ilan etmek. Ta ki düşmesin ve evham çıkmasın. İkincisi, bu geçen musibeti azimeye sebebiyet veren fırkaların iftirakının tevhid ile önüne olmaktı. va olmaktı. Zaman fırsat vermedi. Sen geldi, beni de yıktı. Hem derdim, bir yangın olsa bir parçasını söndüreceğim. Fakat hocalık elbisen de yandı. Ve uhtasından gelemediğim bir yalan şöhretle mal memnuniye raf oldu. Ben ki adi bir adamım, böyle meclis mev'usan ve ayağım ve mükelamın en mühim vazifelerini düşündürecek bir emri uhtama aldım, demek cinayet ettim. Sekizinci cinayet. Ben işittim ki, Askerler bazı cemiyetlere intisat ediyorlar. Yeniçerilerin halisi müthişesi hatırıma geldi. Gayet telaş ettim. Bir gazetede yazdım ki, Şimdi en mukaddes cemiyet ehli iman askerlerinin cemiyetidir. Umum mümin ve fedakar askerlerin mesleğine girenler neferden ser kadar dahildir. Zira ittihat, uhubbet, itaat, muhabbet ve ilahi kelimetullah. Dünyanın en mukaddes cemiyetinin maksadıdır. Onun mümin askerler tamamıyla bu maksada mazhardırlar. Askerler merkezdir. Millet ve cemiyet onlara imtisat etmek lazımdır. Sair cemiyetler milleti asker gibi mazhar muhabbet ve okurret etmek içindir. Ama İttihad-ı Muhammedi Aleyhissalatu vesselam ki onun müminlere şamildir. Cemiyet ve fırka değildir. Merkezi ve saf ve evveli baziler, şehitler, alimler, mürşitler teşkil ediyor. Hiçbir mümin ve fedakar asker zabit olsun, nefer olsun. Harç değil ki ta intisada lüzum kalsın. Lakin bazı cemiyet-i hayriye kendine İttihat-ı Muhammedi diyebilir. Buna karışmam. Belki adi bir kaleri, öyle büyük ulemanın vazifelerini gasp ettim demek zulayet 9. Cinayet Mart'ın 31. gününde dehşetli hareketi 2-3 dakika uzaktan temaşa ettim. Müteaddit metali işittim. Fakat yedi renk süratle çevrilirse, yalnız beyaz göründüğü gibi o ayrı ayrı matlatlardaki tesadatı binden bire indiren ve avamı anarşilikten kurtaran ve efrat elimde kalan umum siyaseti mucize gibi muhafaza eden laf-ı şeriat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 Eğer zerre miktar dahlim olsaydı, zaten elbisen beni ilan ediyor. İstemediğim bir şöhretle beni herkese gösteriyordu. Bu işte pek büyük görünecektim. Belki Ayas Tafanos'a kadar tek başıma olsun. Hareket ordusuna karşı mukabele ederek ispatı vücut edecektim. Merdane ölecektim. O vakit dahlim ve digi olurdu. Tahkike lüzum kalmazdı. İkinci günde bir ukde hayatımız olan itaat Askeriyeden sual ettim. Dediler ki, Askerlerin zabitleri asker kıyafetine girmiş. itaat çok bozulmamış. Tekrar sual ettim. Kaç zabit vurulmuş beni aldattılar. Dediler yalnız dört tane. Onlar da müstehidik imişler. Hem şeriatın adat ve hududu icra olmayacak. Bir de gazetelere baktım. Onlar da o kıyamı meşru gibi tasvir ediyorlardı. Ben de bir cihetle sevindim. Zira en mukaddes maksadım şeriatın hükümlerini tamamen icra ve tatbiktir. Fakat itaat-ı askeriyeye halen geldiğimden nihayet derecede meyruz ve müteessir oldum. Ve umum gazetelerle askere hitaben meşrettim ki ey askerler! Zabitleriniz bir günah ile nefislerine zulmediyorlarsa, varsa siz o itaatsizlikle 30 milyon Osmanlı ve 300 milyon nüfusu İslamiyenin haklarına bir nevi zulm ediyorsunuz. Zira umum İslam ve Osmanlıların Haysiyet, saadet ve bayrak-ı Bu zamanda bir cihette sizin itaatinizle kaindir. Hem de şeriat istiyorsunuz fakat itaatsizlikle şeriata muhalefet ediyorsunuz. Ben onların hareketini, bu secaatlarını okşadım. Zira Efkar Umumiye'nin yalancı tercümanı olan gazeteler nazarımıza hareketlerini meşru göstermişlerdi. Ben de takdirle beraber nasihatımı bir derece tesir ettirdim. İsyanı bir derece bastırdım yoksa böyle alsan olmazdı. Ben ki biltim tımarhaneyi ziyaret etmiş bir adamım. Ne lazım? Böyle işleri akıllılar düşünsün demediğimden cinayet ettim. Onuncu cinayet. Harbi Nezaretindeki askerler içine cuma günü ulema ile beraber gittim. Gayet müessir nutuklarla 8 tabur askeri itaatete getirdim. Nasihatlarım tesirini sonradan gösterdi. İşte nutkun suratı. Ey asakir-i 30 milyon Osmanlı ve 300 milyon İslam'ın namusu ve haysiyeti ve saadeti ve bayrakı tevhidi, bir cihette sizin itaatinize vabestedir. Sizin zabitleriniz bir günah ile kendi nefsine zulmetse, siz bu itaatsizlikle 300 milyon İslam'a diyorsunuz? Zira bu itaatsizlikle o kuvvet-i İslamiye'yi tehlikeye atıyorsunuz. Biliniz ki, asker ocağı cesin ve muntazam bir fabrikaya benzer. Bir çarp itaatsizlik etse, bütün fabrika tercümeş olur. Asker neferatı siyasete karışmaz. Yeniçeriler şahittir. Siz şeriat dersiniz, halbuki şeriata muhalefet ediyorsunuz ve lekedar ediyorsunuz. Şeriatla Kur'an ile, hadis ile, hikmet ile, tecrübe ile sabittir ki, Sağlam, bindar, hakperest, onun emre itaat hırsızdır. Sizin onun emriniz, üstadınız, zabitlerinizdir. Nasıl ki mahir mühendis, hazık tabip, bir cihette günahkar olsalar, tıp ve pendeselerine zarar vermez. Cesadik, münevverül efkar ve fenli harbi aşina, mektepli, hamiyetli, mümin zabitlerinizin bir cüz'i nameşru hareketi için, itaatinize halen vermekle Osmanlılara, İslamlara zulmetmeyiniz. Zira itaatsizlik yalnız bir zulüm değil. Milyonlarca nüfusun hakkına bir nevi tecavüz demektir. Bilirsiniz ki bu zamanda bayratı tevhid-i ilahi sizin yedi şecaatınızdedir. O yedin kuvveti de itaat ve intizamdır. Zira bin muntazam ve muti asker, yüz bin başıboza mukabildir. Ne hacet?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 Ejnebiler size bu şecaatla galebeye çalışıyorlar. Yalnız şecaat-ı fıtriye kafi değil. En hasıl. Ahli alemin tarmanını size tebliğ ediyorum ki itaat arzdır. Zabitinize isyan etmeyiniz. Yaşasın askerler. Yaşasın meşrutay meşrua. Demek ki ben bu kadar alim varken böyle mühim vazifeleri beruhte ettiğimden cinayet ettim. On birinci cinayet. Ben vilayat-ı şarkiyede aşiretlerin hali perişaniyetini görüyordum, anladım ki. Dünyevi bir saadetimiz bir cihetle fünunu cedide-i medeniyye ile olacak. O fünunun da gayri müteaffin bir meccası ulema ve bir menbaı da medreseler olmak lazımdır. Ta ulema-i din fünun ile ünsüyet peyda etsin. Zira o vilayatta bedevi vatandaşların zimami ihtiyarı ulema elindedir ve o saib ile der saadete geldim. Saadet tevehhülü ile o vakitte şimdi münkasim olmuş, şiddetlenmiş olan istiddatlar merhum sultanı ı Mahlu'a ıslat edildiği halde onun zaptiye naziri ile bana verdiği maaş ve ihsan-ı şahanesini kabul etmedim, reddettim. Hata ettim. Fakat o hatam medrese ilmi ile dünya malını isteyenlerin yanlışlarını göstermekle hayır oldu. Aklımı feda ettim, Hürriyetimi terk etmedim. O şafkatli sultana boyun eğmedim. Şahsi menfaatımı terk ettim. Şimdiki sinekler beni cevirle değil, muhabbetle kendilerine müttefik edebilirler. Bir buçuk senedir burada memleketimin neşi, maarifi için çalışıyorum. İstanbul'un ekserisi bunu bilir. Ben ki bir hamanın oğluyum. Bu kadar dünya danamiyesel iken kendi nefsimi haman oğlundan ve fakir halden çıkarmadım. Ve dünya ile kökleşemediğim ve en sevdiğim mevki olan vilaya ı yüksek dağlarını terk etmekle millet için tımarhaneye, tevkifhaneye ve meşrutiyet zamanında işkenceli hapishaneye düşmeme sebebiyet veren öyle umurlara teşebbüs etmekle büyük bir cinayet eyledim ki bu dehşetli mahdemeye girdim. Yarı cinayet şöyle ki Gayri İslam'ın merkezi ve rabıtası olan noktayı hilafeti elinden kaçırmamak fikriyle ve sabık sultan merhum Abdülhamid Han Hazretleri sabık ihtimai kusuratını bert ile medamet ederek kabul nasihat-ı istidad kesbetmiş zanlıyla ve aslah tarık musalahadır mülahazasıyla şimdiki en çok ağraz ve intihalata mebbe ve tohum olan bu mukma gelen şiddet suretini daha ahsen suretle düşündüğümden merhum sultan-ı sabıka celid-i lisanıyla söyledim ki ''Münhasif yıldızı darülhun et ta süreyya kadar âli olsun ve oraya seyyahlar, zebaniler yerine ehl-i hakikat, rahmeti yerleştir ha cennet gibi olsun ve yıldızdaki milletin sana hediye ettiği selletimi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 Şimdi muvazeni edelim. Yıldız eğlence yeri olmalı veya darüşşin olmalı ve içinde seyyahlar gezmeli veya ulama tedris etmeli ve gaz edilmiş olmalı veya hediye edilmiş olmalı. Hangisi daha iyidir insan sahipleri hükmesin. Ben ki bir Gedayim, bir büyük padişaha nasihat ettim demek yarı cinayet ettim. Cinayetin öteki yarısını söylemek zamanı gelmedi. Haşi'ye o yarının zamanı 15 sene sonra 28 senedir müellifin sebebi hapsi olan Sirajın ı Nur'un ahirindeki bahse bakınız. Tam o yarı cinayeti bileceksiniz. Yazı eyvahlar olsun. Saadetimiz olan meşrutiyet-i meşru'a, bir menba-ı hayat-ı ve İslamiyet'e uygun olan ma'arif-i millet nihayet derecede müştak ...ve susamış olduğu halde... ...bu hadisede ifratperver olanlar... ...meşrutiyete garazlar... ...karıştırmakla... ...vefikten münevder olanlarda ...dinsizce harekat-ı laubaliyane ile... ...milletin râbetine karşı... ...mu'abd-ı el set çektiler. Bu seddi çekenler... ...ref etmelidirler. Vatan namına rica olunur. Ey paşalar... ...zabitler! Bu on bir buçuk cinayetin... ...şahitleri binlerle adamdır... Belki bazılarına İstanbul'un yarısı şahittir. Bu on bir buçuk cinayetin cezasına rıza ile beraber on bir buçuk sualime de cevap isterim. İşte bu atama beden bir Hasanem Davan ki Herkesin şevkini kıran ve neşesini kaçıran ve ahrazdan ve taraftarlıklar hissini uyandıran ve sebebi tehlike olan uçculuk cemiyat-ı akvamiyeyi teşkiline sebebiyet veren, ve ismi meşrutiyet ve manası istibdat olan ve ittihat ve terakki ismini de lekedar eden buradaki şube-i müstebidaneye muhalefet ettim. Herkesin bir fikri var. İşte sülh-ü umumi, aff umumi ve red-i intiyaz lazım. Ta ki biri bir intiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın, fah olmasın derim. Biz ki hakiki Müslümanız. Aldanırız, fakat aldatmayız. Bir hayat için yalanı tenezzül etmeyiz. Zira biliyoruz ki, innemel الْحَيْلَةُ ف۪ي تَرْكِ الْحَيَالِ En büyük hile, hileleri terk etmektir. Fakat meşru, hakiki meşrutiyetin müsemmasına ahtu peyman ettiğinden, istibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın. Vast gelsen sille vuracağım. Fikrimce meşrutiyetin düşmanı, meşrutiyeti gaddar, çirkin ve hilaf-ı şeriat göstermekle meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir. tebeddül esma ile hakaet tebeddül etmez. En büyük hata, insan kendini hatasız zannetmek olduğundan hatanı itiraf ederim ki, nasıl nasihatını kabul etmeden Nasa nasihatı kabul ettirmek istedim. Nefsimi ihşad etmeden başkasının irşadına çalıştığımdan emri bil marufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. Hem de tecrübe ile sabittir ki ceza bir kusurun hafifesidir. Fakat bazen o kusur işlenmemiş başka kusurun suretinde kendini gösterir. O adam masum iken cezaya müstahak olur. Allah'a husubet verir, Allah verir hapse atar, adalet eder. Fakat hakim ona ceza verir, zulmeder. Ey ulul emr! bir haysetim vardı. Onunla İslamiyet milliyetine hizmet edecektim, kırdınız. Kendi kendine olmuş istemediğim bir şöhretikazim vardı. Onunla abama nasihatını tesir ettiriyordum. Maal memnuniye mahvettiniz. Şimdi usandığım bir hayat zayıfım var. Kahrolayın eğer idama esir gersen, mert olmayayım eğer ölmeye dülmekte gitmezsen. Sureta mahcubiyetim vicdanen mahkumiyetinizi imtaç edecektir. Bu hal bana zarar değil, belki şamdır. Fakat millete zarar ettiniz. Zira nasihatımdaki tesiri kırdınız. Saniye, Kendinize zarardır. Zira hasmınızın elinde bir hüccet-i olurum. Beni mihen taşına vurdunuz. Acaba fırkayı halisa dediğiniz adamlar böyle mihenge bulursalar kaç tanesi sağlam çıkacaktır? Eğer mesutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse ve hilaf-i şeriat hareket ise, فَلْ يَشْهَدِ اَفْتَقَلًا اَنِّي مُلْتَجِعُ Haşi'ye, yani bütün dünya cin ve ins şahit olsun ki ben mültecim. Zira yalanlarla ittihat yalandır. Ve ifsadat üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet tasiktir. Müsemmâ-i meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyatsızlık üzerine beka bulacaktır. Maat Bunu kemali telaş ve teessüfle ihtar ediyorum ki mesela bir alimi zi tehevvür ki sıfat-ı ilim kendini tesad ve fenalıktan men etmişken daima onun sıfat-ı vücuda gelen tesad ve fenalığın zikri vaktinde onu alimlikle yad etmek ve sıfat-ı ilme ilişmek nasıl ilm husumet ve adaveti ima eder. Tezalik şeriat-ı ve İbtihad-ı Muhammedi'nin ismi mukaddesi ki, fırkaların arazi şahsiyye ve hilaf-ı şeriat ile ettikleri tohumu u fesadı bir milyon kişi havaya atıldı ve umum siyaset ve asayiş efrat elinde kaldı ve ortalık anarşist gibi olduğu halde, o müthiş fırtına müze şeriatla kansız, hafif geçtiği halde o mübarek nam ile o müthiş fasadı binden bir dereceye indirmekle beraber, daima o ismi varas sahiplerine siper göstermek pek büyük bir tehlikeli noktaya, belki ukde-i hayatiyeye ki, dehşetinden her bir vicdanı ı selim titriyor, dağ darı oluyor. Süreya'yı süpürge yapmaya, üfürmekle şemsi söndürmeye ihtimal veren, belahetini ilan eder. Mesela Ağrı Dağı ile Subhan Dağı, ikisini tartacak dehşetli bir terazinin birer kefesine konulsalar ve Celli Semada, Zuhal'de duran bir melek de o terazinin ucunu tutsa, Ağrı Dağı üzerine bir dirhem ilave olunsa, Subhan Dağı Asuman'a, Ağrı Dağı zemine geldiğini görenlerden fikir kısa olanlar, kıymet ve sıkleti, tamamen o ilaveye verecekler. İşte. Haysiyeti askeriye, rahamiyeti İslamiye ve şeriyat Muhammediye o cesim dağlara benzer. Esbab-ı hariciye bir dirhem kıymetindedir. Bu kıymetsiz esbabı esas tutmak insaniyetin ve İslamiyetin kıymetini bilmemek ve tenzil etmektir. Hakkın hatırını kırmayacağım. Hakikati söyleyeceğim. Zira hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın. Yalnız hak sağ olsun. Şöyle ki, 31 Mart hadisesi denilen o sayfa ve müthiş fırtına, adi sebepler tahtında öyle bir istidad-ı tabiiyi müheyya etmişti ki, neticesi tercimeş olduğu halde, min indillah, ehl-i kıyamın lisanına daima mucizesini gösteren ismi şeriat geldi. O fırtınayı gayet hafif geçirdiğinden, Nisa'nın hızkından sonraki gazeteleri indallah mahkum ediyor. Zira o hadiseye sebebiyet veren yedi mesele ve onunla beraber yedi hal nazar müteala'ya alınsa hakikat tezahür eder. Onlar da bunlardır. Bir, yüzde doksanı ittihat ve terakkinin aleyhinde hem onların tahakkümü ve istidadı aleyhinde bir hareketlidir. İki, fırkaların meydanı ı münakaşatı olan mükela-i 3- Sultanı Mazlumu sukutu u kurtarmaktı. 4- i̇ssiyat Askeriyenin ve Adab-ı Dindarhanelerinin muhalif temkinatın önüne set olmaktı. 5- çok büyütülen Hasan Tehni Bey'in katilini meydana çıkarmaktı. 6- Kadro haricine çıkanları ve alay zabitlerini mağdur etmemektir. 7- Hürriyeti sefahate şumulünü men ve adab-ı şeriatla tahdik ve avamın siyaset-i bildikleri yalnız kısas ve kat yet haddini icra idi. Fakat zemin bataklık ve dam ve plan serilmişti. Mukaddes olan itaat-ı askeriye feda edildi. Üstün esas esbab, fırkaların taraftarhane ve garaskarhane münakaşatı ve gazetelerin belagat yerine mübalağat ve yalan ve ifrat terverhane keşmekeşleriydi. Bu metali bir sebaada, nasıl ki yedi renk çevirse yalnız beyaz görünür. Bunda da yalnız ziyayı, şeriatı beyza etti, fesadın önüne çekti el Elhasıl. Sekiz dokuz ayda gazetelerin heyecan verici meşriyatıyla ve fırkaların cemiyetlere tedai yazmakla ve inkılabı vücuda getiren zevatın hakkumatıyla ve itaat-ı askeriyeye münafi olan hürriyet-i mutlaka efrada sirayetle ...ve adabı diniyeye muhalif zannettikleri şeyleri... ...bazı dikkatsizlerin efrade telkinatıyla... ...ve itaat bozulduktan sonra müstebitler... ...cahil müteassıplar, dinde hassas... muhakemeyi akliyede noksan olanlar... ...iyilik zannıyla o bataklık zeminde tohum ekmeye başlamasıyla... ...ve devletin umum siyaseti cahil efradın elinde kalmakla... ...ve bir milyona yakın fişek havaya atılmakla... ...ve dahil ve hariç müddeiler parmak vurmakla ortalık anarşistik haline girdiğinden bu hadisenin istidazı tabiisi her cümelç ve müdahale-i iken min endillah ismi şeriat o müteaddit sebeplerden çıkan ergan habise ve müteşireyi yuvalarına irca ile 13 asırdan sonra bir muze daha gösterdi. Hem gelen intilab-ı azimde ordu ve ulemanın meşrutiyet şeriatı bir diye yükselen sadası umum ehl-i İslam'ın vicdanlarını maniyetizmalandırdı. O inkılap, inkılapların kaide-i tabiyesini harp ile şeriatın bir mucizanesini gösterdi. Ve daima da gösterecektir. Nisan'ın nıstı ahirinde çıkan gazetelerin esası fikirlerine muhterizm şöyle ki hayat onun yolunda feda edilen ve hayattan bin derece daha yüksek olan haysiyet ve itaat askerliği hayata feda edilen ve ehli vicdan nazarında gayet hasis olan amali nam-i suaya feda etmeye ihtimal verdiler. Hem de hakaik ve ahval onun cazibesine tabi ve o merkeze mermut olan şemsi şeriat saltanata veya hilafete veya başka siyasete tabi ve alet ile bir şems-i ...münkesif bir yıldıza peyk ve cazidesine tabi itikad etmek gibi göstermekle tarik-i dalalete sürük ettiler. Bütün kuvvetimle derim ki, tarakkimiz ancak milliyetimiz olan İslamiyet'in tarakkisiyle ve hakait-i şeriatın tecellisiydedir. Yoksa yürüyüşünü terk etti, başkasının da yürüyüşünü öğrenmedi diye olan dar bu mesele masadak olacağız. Evet hem şan ve şeref millet İslam'iye, hem sevab-ı ahiret, hem cemiyet-i milliye, hem hamiyet-i İslam'iye, hem hubb-u vatan. Hem hubb-u din ile mütahassiz olmalıyız. Zira müsenna daha mükemmeldir. Ey paşalar, zâdikler. Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim. İslamiyet ise insaniyet kübra ve şeriat ise medeniyet-i en faziletli olduğundan alim İslami, Medine-i fazileti Eflatuniye olmaya sezadır. Haşi bu sualler 40-50 masum mahkosun tahliyelerine sebep oldu. Birinci soru: Gazetelerin aldatmalarıyla meşru bilerek buradaki görenek ve adete binaen cereyan umumiye kapılan sahdillerin cezası nedir? İkinci sual. Bir insan yılan suretine girse, yahut bir beni haydut kıyafetine girse, veyahut meşrutiyet istibdat şekline girse, ona taarruz edenlerin cezası nedir? Belki hakikaten onlar yılandırlar, haydutturlar ve istibdattırlar. Üçüncü soru. acaba müstebit yalnız bir şahıs mı olur? Müteaddet şahıslar müstebit olmaz mı? Bence kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat münfasım olmuş olur. Ve komitecilikle tam şiddetlenir. Dördüncü sual. Bir masumu idam etmek mi yoksa on cani affetmek mi daha zarardır? Beşinci sual. Maddi tazlikler ehli meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade nifak ve tekriyete vermez mi? Altıncı sual. Bir madeni hayatı ı olan ittihad millet. Ref-i imtiyazdan başka ne ile olur? Yedinci sual müsavatı ihlal ve yalnız bazıları taksis ve kanunu tamamıyla katlik etmek zahiren adalet iken bir cihette acaba müsavatsızlıkla zulüm ve garaz olmaz mı? Hem de tebriye ve tahniye ile masumiyetleri tebeygül eden ekser mahbusinin belki yüzde sekseni masul iken acaba ekseriyet noktayı nazarında bu hal hükümferma olsa garaz ve fikri intikam olmaz mı? Divan-ı yok. İhbar edenler düşünsünler. Sekizinci sual. Bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin en hassas noktayı asediyesine daima dokundura dokundura zorla herkesi meşrutiyete muhalif gibi gösterse ve herkes de onların kendilerine taktığı ismi meşrutiyet altında olan muannet istidda da ilişmiş ise acaba kabahat kimdedir? Dokuzuncu sual. Acaba bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibaha etse, sonra da zayiat mı kabahat kimdedir? 10. sual. Fikir ve söz hürriyeti verirse, sonra da muahaza olursa, acaba bir çare milleti ateşe atmak için bir plan olmaz mı? Böyle olmasaydı, başka ile mevki tatbike konulacağı hayale gelmez miydi? 11. sual. Herkes meşrutiyete yemin ediyor. Halbuki ya müsemmay meşrufiyete kendi muhalif veya muhalefet edenlere karşı sükut etse, acaba kefareti yemin vermek lazım gelmez mi? Ve millet yalancı olmaz mı? Ve masum olan efkar umumiye yalancı, buna ve gayri mümeyyiz addolulmaz mı? En hasil. Şedid bir istibdat ve takdın. Cehalet cihetiyle şimdi hüküm fermadır. dünya istibdat ve hakiyelik ...tenasum etmiş. Ve maksat da Sultan Abdülhamit'ten ...istirdağ ve hürriyet değilmiş. Belki hafif ve az istirdağını... ...şiddetli ve kesretli yapmakmış. Yarım sual. Nazik ve zayıf bir vücut ki... ...sivri sineklerin ve arıların... ...ısırmasına tahammül edemediği için... ...dayet telasif ve zahmetle... ...onları defet çalışırken... bir çıksa dese ki... ...maksadı sivri sinekleri... ...arıları def etmek değil... Belki büyük arslanı ikaz edip kendine musallat etmek ister. Acaba böyle demekle hangi ahmak kandıracaktır? Sualin diğer yarısı çıkmaya izin yoktur. Ey paşalar, zabitler! Bütün kuvvetimle derin ki, gazetelerde neşrettiğim umum makalatımdaki umum fakaipta nihayet derecede musurrum. Şayet zamanı ı nazi caribimden, asr-ı saadet Adaletname-i atla davet olumsam, neşrettiğin hataikı aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın icraatının modasına göre bir libas giydireceğim. Şayet müstakbel tarafından 300 sene sonraki temkidat ukala mahkemesinden tarih celp namesiyle celp olunsam, yine bu hakikatları tevessü ve imbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber, kaze olarak orada da göstereceğim. Haşiye, şimdi Üstad dediği zaman bu 45 senedeki dehşetli mahkemelerinde aynen bu 11 buçuk cinayetlerini ve 11 buçuk suallerini o divanı harbi örfeydeki gibi tekrar etmiştir ve etmektedir. Nur talebeler namına hüsrev. Demek hakikat tahavvül etmez. Hakikat haktır. El-hak yâlu ve la yûnâ aleyh. Hak daima üstün gelir. Hakkı talebe edilmez. Millet uyanmış, muhalata ve cerbezi ile ifhal olunsa da devam etmeyecektir. Hakikat talepli olunan hayalin önlü kısadır. Heveran eden etkâr umum ile o aldatmalar ve muhalatalar dağılacaktır. Bu hakikat meydana çıkacaktır inşallah. Peskunen kün zîr kanra imbes ez banki di kalbem egel derdi kevst ez Akıllı olanlara bu dediklerim yeterlidir. Ben köyü çağırdım. Eğer köyde kimseler varsa... Sizin işkenceli hapishanenin hali... Zaman müthiş, mekan vahiş, mahbusin mütevahiş... Gazeteler mürcid, efkar müşebbiş... Halpler hazin, vicdanlar müteessir ve meyus. Bidayet halde memurlar şemaketli nöbetçiler müz'it olmakla beraber vicdanın beni tazip etmediği için o hal bana eğlence gibiydi. Musibetlerin tenevzi musikinin namelerinin tenevzi gibi bana geliyordu. Hem de geçen sene Tumarhanede tahsil ettiğim dersi şimdi bu mektepte itman ettim. Haşiye Üstad Bebi Zaman Said Nursi Hazretleri 45 sene evvel tomarhane hükmündeki mahkeme-i zalimhanede aldıkları dersi Şimdi bu gaddarane hazır mektepte imtihan vermişler ve böylece iki şahadet almışlardır. Musibet zamanının uzunluğundan uzun dersler gördüm. Dünyanın ruhani lezzeti olan hüzün masumane ve mazlumane den zayıfa aşkıt ve gaddire şiddeti nefret dersini aldım. İmidin kavidi ki çok masumların katlarından hararet hüzünle tabahur eden ay, vay ve ahlar rahmetli bir bulut teşkil edecektir. Ve âlim İslam'da yeni yeni İslam devletlerine teşekkürleriyle o rahmetli bulut teşekküle başlamıştır. Eğer medeniyet böyle haysiyet kırıcı tecavüzlere ve nifak verici iftiralara ve insafsızcasına intikam fikirlerine ve şeytancasına muhalakalara ve Diyanette Laubalicesine hareketlere müsait bir zemin ise, herkes şahit olsun ki, o saadet saray medeniyet olunan böyle mahalli ağraza bedel, vilayet ı şakriyenin hürriyet mutlakanın meydanı olan yüksek dağlarındaki bedeliyet ve vahşet çadırlarını tercih ediyorum. Zira hümnüsiz medeniyette görmediğim hürriyet fikir ve serbestliği kelam ve hüsniyet ve selamet kal. Şarki Anadolu'nun dağlarında tam manasıyla hüküm termadır. Bildiğime göre ediplen edepli olurlar. Edepsiz bazı gazeteleri naşir-i ağraz görüyorum. Eğer edep böyleyse ve efkar-ı umumi böyle karışık olsa şahit olunuz. Böyle edebiyattan vazgeçtim. Bunda da dahil değilim. Vatanımın yüksek dağlarında yani Başık başındaki Ecrân ve Elvah-ı Alem'i gazetelere beden mütalaa edeceğin. Muarradır Fezai teyzimiz şey-i temennadan, bize daha da ezeldir zirden, banadan istina. Çekildik meşri ümitten, tuğlu emellerden, öyle mecnumuz ki, etti gusbâf-ı leyladan istiğna. Ve nevla ula ve mekâsıb. Avâlin ve a'kâhul ahâliyettir ve aatayet nefsi كِتْ تَخَلِّ مُرَادَهَا وَذَاكَ مُرَادِ مُذْ نَشَأْتُ وَمَخْسَدِ وَكْتَمُوا اَشْيَاءً وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُهَا وَلَوْ قُلْتُهَا لَمْ اُبْقِي مِصْصُلْحِ مَدْدِعَا Eğer ülvî mes'uliyetler, yüce gayeler ve bir de hadiselerin yanını ne getireceği bende olmasaydı, nefsimin benden istediklerini yerine getirirdim ki, çocukluktan beri takip ettiğim gayem budur söyleyeceğim bazı şeyleri gizliyorum çünkü söylersem suf için bir zemin bırakmamış olurum. Hem bir medeniyetten istifam sizi düşündürecek. Evet böyle istibdat ve sefahate ve zilletle memleket medeniyete bedeviyeti tercih ediyorum. Bu medeniyet eşhası fakir ve sepi ve ahlaksız eder. Fakat hakiki medeniyet ne bir insanın terakki ve kemaline ve mahiyetinin iyiesinin kuvveden, fiile çıkmasına hizmet ettiğinden bu mükeh nazardan medeniyeti istemek, insaniyeti istemektir. Hem de mana meşrutiyete iptila ve muhabbetinin sebebi şudur ki Asya'nın ve alemi İslam'ın istikbal ve terakkesinin birinci kapısı meşrutiyet meşrua ve şeriat dairesindeki hüviyettir. Ve talih, ve ta ve baht-ı İslam'ın anahtarı da meşrutiyetteki şura'dır. Zira şimdiye kadar 370 milyon İslam ecanibin istibdadı manevisi altında eziliyordu. Şimdi hakimiyet-i İslamiye alemde bağımsız bundan sonra Asya'da hüküm ferma olduğu halde her bir tercih Müslüman hakimiyetin bir cüzdü hakikisine malip olur. Ve hürriyetten 370 milyon İslam'ı esaretten halas etmeye bir çareyi yeganedir. Farzım har olarak burada 20 milyon müfizl tesis hürriyette çok zarar dide olsalar da feda olsunlar. 20 verir, 300'ü alırız. Yazık, eyvahlar olsun. Bizdeki unsurlar, ırklar hava gibi muhteliktir. Su gibi mevzuç olmamışlar. İnşallah. Elektrik-i İslamiyet'le imtizaç ederek, ziyayı maarif-i hararetiyle kuvvet tevlüt ederek bir mizacı mutedide adalet vücuda gelecektir. Yaşasın meşrutiyet, meşrua. Sağ olsun hakikati, şeriat terbiyesinden tam ders alan mehir hürriyet. İstibadın garib-uz zamanı, meşrutiyetin bedî zamanı, şimdikinin de bidat-ı zamanı sayıkmışsı. Hatime. Vatandaşlarıma ve kardeşlerime burada birkaç söz söylemesem bence bahisna tamam kalır. Ey eski çağların, Cihangir Asr ordularının, kahraman askerlerinin ahvadı olan vatandaşlarım ve kardeşlerim! 500 senedir yaptığımız yeter, artık uyanınız, sabahdır. Yoksa Sahra'yı i Vahşet'te yatmakla deflet sizi yağma edecektir. Hikmet denilen makine alemin nizamı ve telgraf hattı gibi umum alemi uzanan ve dal budak sanan kanunu nurani ilahiyenin meşsisi olan iklet-i ilahiye, uf ezelden kaderin parmağını kaldırmış. Size emrediyor ki, tecrüka ile müteferrik, su gibi hatra-kapreza'yı olan hamiyet ve kuvvetinizi fikrimüliyetle, yani İslamiyet müliyetiyle tevhid ve mezcederek, zevratın cazibe-i gibi bir cazibeyi umumi-i vatani teşkil ile, azimi küre gibi tevhir ederek, Şems-i İslamiye'nin, Cemahir-i i İslamiye'nin mevkebinde bir kevkeb-i münevver gibi, cazibesini ittiba ile muvazene ve ahengi i umumiyeyi muhafaza ediniz. Hem de, hürriyet-i şer'iye denilen yüksek bir hakikat-i içtimaiye, Subhan ve ağır dağları gibi istikbalin cibali şahikasının tepesinde ayağa kalkmış ve esareti nefis altına girmeyi yasak etmiş ve gayret tecavuzu tecviz etmeyerek şeriata iskinad etmiş olan Sultan-ı Hürriyet yüksek sada ile sizin gibi mazinin en derin derelerinde gafil ve müteferdik insanlara hem sanat silahıyla cehalet ve fakra hücum ediniz emrini veriyor hem de ihtiyaç denilen medeniyetin pederi ve terakkiyatın müessesi olan usta ı ihtiyaç sillesini kaldırmış size ediyor ki ya hayatın hürriyetinizi bu Sahray vahşette yağmacılara vereceksiniz ve Yahut meydana medeniyette fen ve sanat balonuna şimen biterine binerek istikbali istikbal ve o ejnebi ellerine geçen o emvale nitifikayı istirdat ederek kâbi Kemalat'a koşacaksınız hem de İslamiyet milliyeti denilen mazi derelerinde vahal sahralarında ve İstikbal Dağları'nda Haymeniş'in olan ve selahaddin Eyyubi ve Celaleddin-i ve Sultan Selim ve Barbaros Hayreddin ve rüstem Zal gibi ecdatlarınızdan emsalleri gibi dahi kahramanlarla bir çadırda oturan bir aile gibi. Herkesi başkasının haysiyet ve şerefiyle şereflendiren ve Hayat-ı Urbiyenin en muzeci olan İslamiyet milliyeti size emri ile emrediyor ki, Tâ her biriniz umun İslam'ın mâkes hayatı ve hâmi saadeti ve umun milleti İslam'ın terzi, bir misali, bir olunuz. Zira maksadın büyümesiyle himmet de büyür. Ve hâmiyet İslamiye'nin galeyanı ile ahlakta tekemmül ve teali eder. Hem de meşrutiyeti meşrua denilen dünyada beşer saadetenin bir sebebi ve hakimiyet i minniye temin ile Makineyi hayatının hayatın buharı olan hürriyetteki irade cüz'iyeyi istiddat ve tahakkümün belasından kurtaran, meşveret-i şer'iyenin mayasıyla mayalandıran meşrutiyet-i meşru'a sizi herkes gibi imtihana davet ediyor ki, sin rüşte buluğunuzu ve vasiye adil ihtiyacınızı görmek istiyor, İmtihana hazırlanınız, mevcudiyetinizi ittihatla gösteriniz, ve hamiyeti diniye milli ile fikir ve vicdan-ı şahsiyenizi milletin kalp ve aklı müştereki gibi gösteriniz. Yoksa sıfır çekecek ve şehadetname hürriyeti elinize vermeyecektir. Evet, mazinin sahalarında keşmekeşliğinize sebebiyet veren her birinizdeki meylül-alık ve fikri kosserane ve enaniyet, şimdi istikbalin saadet saray medeniyetinde, fikri icada ve teşebbüs şahsiyeye ve fikri hürriyete inkılat edecektir inşallah. Hatta diyebilirim ki, ey şaf vilayetlerindeki vatandaşlarım, başkalarının sükuti medreselerine nispeten, sizin gürültülü olan medreseleriniz bir meclisi mevusan-ı gösteriyor. Hem şafi olduğunuzdan ve imam arkasında kıraat-ı fatiha ile semavi ve ruhani hızıltılarınız sizi mezheben ve medreseten ve kutreten ve enleyse bil insanı illa mâ insan için ancak çalıştığının karşılığı vardırının başka bir unvanı olan teşebbüsü şahsiyeye teşvik ediyor. Hem de her bir kemalin müessis ve hamisi olan cesaret ve namusu millet-i İslamiye sizlere emrediyor ki nasıl ki Şimdiye kadar dimadan kalbe mecra açmakla, aklı kuvvete mezcederek, kılıçlarımızın kılıçlarınızın otu cevherinden öğrenmekle, şecaat maddiyede terakki ettiniz. Şimdi ise kalpten fikre karşı mentez açınız. Kuvveti aklın imdadına ve hissiyatı efkarın arkasına gönderiniz. Ta ki şecaat aklı medeniyet meydanında, namusu millet-i İslamiye Paymal olmasın. Kılınçlarınızı ten ve sanat ve tesanudu hikmet-i Kur'aniye cevherinden yapmalısınız. El-Baki ve baki Bediüzzaman, zaman Nursi. Yaşasın Şeriat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam. 5 Mart 325, 18 Mart 1909, Dini Ceride No 77. Şeriat-ı kelam-ı ezeliden geldiğinden ebede gidecektir. Nüfus-ı emmarenin istibad-ı selametimiz, İslamiyet'e istinah iledir. O, habdül metine temessük iledir. Ve haklı hürriyetten ile istifade etmek, imandan istimbad Zira, sani aleme hakkıyla at ve hizmetkar olanın, halka ubudiyete tenezzül etmemesi gerektir. Herkes kendi aleminde bir kumandan olduğundan, alem asgarında cihadı ekber ile mükelleftir. Ve ahlak-ı ahleviye aleyhissalatü vesselam ile pehalluk ve sünnet-i nebeviyeyi ihya ile muvazzahtır. Ey evliyâ yumur, tevfik isterseniz kavani-i tevfik-i hareket ediniz. Yoksa tevfiksizlik ile cevabı alacaksınız. Zira maruf enbiyanın memalik-i İslamiye ve Osmaniye'den zuhuru, Kader-i bir işaret ki, bu memleket insanlarının makine-i tekemmülatının Buharı Diyanet'tir. Ve bu Asya ve Afrika Tanrısının ve Rumeli Bostanının çiçekleri ziyâ-i İslamiyet ile meşmune mar bulacaktır. Dünya için bin feda olunmaz. Gebermiş istiddad-ı muhafaza için vaktiyle mesail-i şeriat rüşvet verilirdi. Dinin meseleleri terk ve feda edilmesinden zarardan başka ne faydası görüldü? Milletin kalp hastalığı zaaf-ı diyanettir. Bunu takviye ile sıfat bulabilir. Bizim cemaatimizin meşebi muhabbete muhabbet ve husumete husumettir. Yani beynel İslam muhabbeti i ve husumet askerini bozmaktır. Mesleğimiz ise ahlak-ı ahmediye aleyhissalatü vesselam ile tehalluk ve sünnet-i peygamberi ihya etmektir. Ve rehberimiz şeriat-ı ve kılıcımız da berahim-i ve maksadımız ilay-i kelimetullah'tır. Cemaatimize her bir mümin manen müntesiktir. Sureten imtisab ise sünnet-i kendi aleminde ihya'ya azmi kat'i nedir? En evvel yürşid-i olan ulema ve meşayir ve talebeyi şeriat namına iptihada davet ederiz Sayın Mursi. İhtar mahsus, gazeteci denilen kutabay Umumi, iki kıyas-ı fasitle milleti bataklığa düşürtmüştür. Birincisi, vilayatı İstanbul'a kıyas ederek, halbuki elif bayi okumayan çocuklara felsefe dersi verilse satvi olur. İkincisi, İstanbul'u Avrupa'ya kıyas etmişler, halbuki bir erkek kadının kametinden istihsan ettiği libas-ı maskara ve rezil olur. Said Nursi Hakikat, 26 Şubat 1324, Mart 1909, dini ceride No 70. Biz, kalu beladan, cemiyet-i Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam dâhiliz. dahiliz. ül vahdet-i ittihadımız tevhiddir. Peyman ve yeminimiz imandır. Madem ki muvahhidiz, müttehidiz. Her bir mü'min, ilâ-i Allah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir. Zira ecnebiler fünün ve sanayi silahıyla bizi istibdad-ı manevileri altında eziyorlar. Biz de fen ve sanat silahıyla İlâ-i en müthiş düşmanı olan cehil, Falk ve ihtilaf-ı efkarla cihat edeceğiz. Ama cihadı harici, şeriat-ı harranın, berahim-i elmas kılıçlarına havale edeceğiz. Zira medenilere galibe çalmak ikna iledir. Söz anlamayan nahşiler gibi icbar ile değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur. Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. Haşiye o zaman meşrutiyet, şimdi o kelime yerine cumhuriyet konulmuş. 13 asır evvel şeriat-ı garra teessüs ettiğimden, ahkamda Avrupa'ya dilencilik etmek din İslam'a büyük bir cinayettir. Ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. Kuvvet kanununda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur. İnnallahu vel kaviyyül Şüphesiz ki Allah mutlak kuvvet ve kudret sahibidir. Hakim ve amir vicdani olmalı. O da marifet tam ve medeniyet-i am veyahut din-i İslam namiyle olmalı. Yoksa istibdat daima hükümferma olacaktır. İttifak kudadadır, heva ve heveste de değil. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Her şey hür oldu, şeriat da hürdür, meşrufiyet de. mesail şeriatı rüşvet vermeyeceğiz. Başkasının kusuru insanın kusuruna senet ve özür olamaz. Yeiz mani her kemaldir. Neme lazım başkası düşünsün istibdadın yadigarıdır. Bu cümlelerin mabeynini rakt edecek olan mukaddematı Türkçe bilmediğim için mütaliğinin fikirlerine havale ediyorum. Said Nuhsi. Sadayi Hakikat, 27 Mart 1909 Tarik-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam Şüphe ve hileden münezzeh olduğundan, şüphe ve hileyi ima eden gizlemekten de müstahanidir. Hem o derece azim ve geniş ve muhit bir hakikat, Bahusuz bu zaman eline karşı hiçbir cihette saklanmaz. Bahri umman nasıl bir destide saklanacak? Tekraren söylüyorum ki, İttihadı İslam hakikatinde olan İttihadı Muhammedinin aleyhissalatü vesselam, ciheti vahdeti tevhid ilahidir. Peyman ve yemini de imandır. Encüman ve cemiyetleri mesacit ve medariz ve zevayadır. Münkesibini umum müminlerdir. Nizamnamesi Sinan-ı Ahmediye'dir aleyhissalatü vesselam. Kanunu, evamir ve nevahin şeriyedir. Bu iddihat adetten değil, ibadettir. İhva ve hav riyadandır. Harz ı riyaluktur. Bu zaman en büyük harz vazifesi, ittihadı İslam'dır. İttihatın hedef ve maksadı, o kadar uzun, münşaib ve muhit ve merakiz ve meabid İslamiye'yi birbirine rakt bir silsili nurani ihtizaza getirmekle onunla merbut olanları itaz ve terik-i bir hahiç ve emri vicdani ile seyfetmektir. Bu ittihadın meşrebi muhabbettir. Husumeti ise cehalet ve zaruret ve nifakadır. Gayrimüslimler emin olsunlar ki bu iddihadımız bu üç sıfata hücumdur. Gayrimüslim'e karşı hareketimiz iknadır. Zira onları medeni biliriz ve İslamiyeti Mahbub ve Ulvi göstermektir. Zira onları münsif zannediyoruz. Laubaliler iyi bilsinler ki, dinsizlikle kendilerini hiçbir ecneviye sevdiremezler. Zira mesleksizliklerini göstermiş olurlar. Mesleksizlik, anarşilik sevilmez. Ve bu ittihada tahkik ile dahil olanlar, onları taklit edip çıkmazlar. İttihadı Muhammed-i ve Vesselam olan, İttihad-ı İslam'ın efkar ve meslek bu hakikatını efkar umumiyeye arz ederiz. Kimin bir itirazı varsa etsin cevabı hazırız. Cümle şiran ve cihan, beste'in silsile end, rube ez san, bi küselt in Cihan'ın bütün arslanlarının bağlandıkları bir zinciri, hilekar bir tilkinin koparmasına imkan var mıdır Said Nursi? 45 sene evvel, bu tarih 1954 senesine aittir. Dini ceridelerde neşredilen, eski Said'in o dindar mebuslara hitaben bir makalesidir. Yaşasın Kur'an-ı Kerim'in kanun esasileri. 26 Şubat 1324, Mart 1909, Dini Ceride No 73. Ey Mebusan! Uzunluğu ile beraber gayet muciz. Bir tek cümle söyleyeceğim. Dikkat ediniz. Zira itnabında icaz var. Şöyle ki, cumhuriyet ve demokrat manasındaki meşrutiyet ve kanun esası denilen adalet ve meşveret ve kanunda cem kuvvet Bu ülman ile beraber asıl malik hakiki ve sahibi ülman muhteşem olan ve müessir ve adalet mahzayı mutazamın bulunan ve noktayı istinadımızı temin eden, ve meşrutiyeti ve cumhuriyeti bir esası metine istinad ettiren, ve evham ve şükür sahibini vartayı hayretten kurtaran, ve istikbal ve ahiretimizi tekeffül eden, ve menafi umum olan hukukullahı izinsiz tasavvuftan sizi tahsis eden, ve hayat-ı milliyemizi muhafaza eden, ve umum ezhanı manyetizmalandıran, ve ecanibe karşı metanetimizi ve kemalimizi ve mevcudiyetimizi gösteren ve sizi muâhize-i ve uhruviyeden kurtaran ve maksat ve neticede ittihadı umumiyi tesis eden ve o ittihadın ruhu olan efkar ı ammeyi eden ve çürük mesavi medeniyeti, hudud-u hürriyet, ve medeniyetimize girmekten yasak eden ve bizi Avrupa dilenciliğinden kurtaran ve geri kaldığımız uzun mesafeyi terakkiyi sırrı icazaza binaen bir zaman kasırda haz getiren ve Arap ve Turan ve İran ve Samileri yani beraber olanları tevkif ederek az zaman içinde bize bir büyük kıymet verdiren ve şahsı manevi hükümeti Müslüman gösteren ve kanun esasının ruhunu ve 11. maddeyi muhafaza ile sizi huzun yeminden yemin bozmaktan kurtaran ve Avrupa'nın eski zann-ı fâsitlerini eden, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatem-ül Enbiya ve şeriatının ebedi olduğunu tasdik ettiren ve muharri bir medeniyet olan ve anaşiriyeye yol açan dinsizliğe karşı sek çeken ve zulmet-i tebayün etkârı, ve teşeddüt-ü ârâ'yı saphay ile ortadan kaldıran ve umum ulema ve vaizleri iddihak ve saadet millete ve saadet-i millete ve icraat hükümeti meşruta-ü hadim eden ve adalet mahzası merhametli olduğundan anasırı gayri Müslümeyi daha ziyade telif ve raft eden ve en cebin ve âmi adamı en cesur ve en has adam gibi hissi hakiki terakki ile ve fedakarlık ve hubb-ı vatanına eden ve hadimi yıkıcı medeniyet olan sefahat ve israfattan ve havayici zaruriyeden bizi halas eden ve muhafaza-i ahiretle beraber imar-ı dünya etmekle saye neşat veren ve hayat-ı medeniyye olan ahlak-ı hasene ve hissiyat-ı ulviyenin düsturlarını öğreten ve her birinizi ey mebuslar elli bin kişinin takazasını yani haklarını sizden dava etmelerini hakkınızda tebliğ eden ve sizi icma ümmete küçük bir misali meşru gösteren ve niyete binaen amalinizi ibadet gibi ettiren ve 300 milyon Müslümanın hayat maneviliyesine su ikaz ve cinayetten sizi tahlis eden o Kur'an-ı Mukaddes'in düsturları ünvanıyla gösterseniz ve hükümlerinize mehaz edinseniz ve düsturlarını hatlik etseniz acaba bu kadar fevaid ile beraber ne gibi bir şey kaybedeceksiniz? Destan. Yaşasın Kur'an'ın kanun esasileri sayip Nursi. Hürriyete kitap. Ey Hürriyet Şer'i. Öyle müthiş fakat güzel ve müjdeli bir sada ile çağırıyorsun. Benim gibi bir şaklıyı tabakatı dafilet altında yapmışken uyandırıyorsun. Sen olmasaydın ben ve umun millet zindan ve esarette kalacaktı. Seni ömrü ebediyle tekşir ediyorum. Eğer aynul hayat şeriatı, menba hayat yapsan ve o cennette meşmune mağdursan, bu millet-ı de eski zamana nispeten bin derece terakki edeceğini müjde veriyorum. Eğer hakkıyla seni rehber etse, ağrâz-ı şahsi ve tipli intikam ile siziyle kedâr etmezse, El vel azamet ve büyüklük Allah'a mahsustur ve yalnız ona boyun eğilir. Ki bizi kabir vahşet ve istiddattan ihraç ve cennet ittihat ve muhabbet milliyeye davet etti. Ya ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşir ki vel bâf u bâdel hakikatının küçük bir misalini bu zaman bize tasvir ediyor. şuradaki Asya'nın ve Rumeli'nin köşelerinde metkun olan medeniyet kadime hayata başlamış ve mentaatini mazarratı ı umumiyede arayan ve istibdadı arzu edenler ''Ya leyteni kün kütü ''Ne olurdu ben bir toprak olaydım'' demeye başladılar. Yeni hükümet-i meşrutamız mucize gibi doğduğu için inşallah bir seneye kadar ''Tekallemekül mehlke sadiyyâ'' Beşik'teki çocuk konuştu, sırrına mazhar olacağız mütevekkilane, saburane tuttuğumuz 30 sene Ramazanı ı Sükut'un sevabıdır ki, azapsız, cennet-i ve medeniyet kapılarını bize açmıştır. hakimiyet milliyenin Berat istihlali olan kanun-u şer'i, hazin cennet gibi bizi duhule davet ediyor. Ey mazlum ihvan-ı gidelim, dahil olalım. Birinci kapısı şeriat dairesinde ittihadı kulup, İkincisi, muhabbet-i milliye. Üçüncüsü, ma'arif. Dördüncüsü, sahi-i insani. Beşincisi, terk sefahettir. Ötekilerini sizin zihninize havale ediyorum. Zira, barabete icabet vaciptir. Bu İnkılab-ı Azim'in Fatiha'sı mucize gibi başladığı için bir hali hayırdır ki hatimesi de pek güzel olacaktır. Şöyle ki, bu İnkılab Fikri Beşer'in ağır zincirlerini parça parça ve istida ve terakkiye karşı setleri zir-ü zeber ederek hükümeti vartay mevden takliz ve bu milleti mazlumede cevahir insaniyeti izah ve azade olarak Kabe-i Kemalat'a doğru gönderdiği gibi hatimesi de yani 30 sene kadar renk sefahet ve israfat ve hevesat ve lezai zinam-ı şua gibi seyyiat-ı medeniyet ve devlet medeniyeti, hükümet-i gibi inkaraza sevk eden umurlar, maddeten zararını ihsas edeceğinden, omuzlin ve kesip olan sahab, arzu umumi ile münkeşip olduğundan, şems-i şeriat ve magesi olan kamer medeniyet, berral, ve saf ve esasatta Asya'yı ve Rumeli'ni tenvir ve mutazamlığın olduğu, istidad-ı temalin tohumları hürriyetin yağmuru ile meşgunema olarak rengarenk elvan ile tezin edeceğini bu hali hayır bize müjde veriyor. Bir muze-i peygamberidir aleyhissalâhu vesselâm ve bu millet-i mazlumeye bir inayet ilahidir ve cemiyet-i milliyenin niyet-i halisanesinin bir kerametidir ki bu madem saadet ve hürriyet olan şeriat dailesindeki ittihadı kulu ve muhabbet-i millî elimize meccanen girdi. Minel-i Sair'e milyonlarla cevahiri nüfus feda etmekle kazandılar. Ölmüş olan hissiyat ve amal ve nüylat-ı ve ahlakı haseney İslamiyemizi islamiyemizi bu küreye arz denilen cezde tutmuş mevlevi gibi meczup, cebbalin simahında hanin endaz ve umum milleti surur ile bir garip ihtizaza getiren saday ve adalet, nefki Sur-i İsrafil gibi hayatlandırıyor. Sakın ey ihmal vatan, sefahetlerle ve dinde laubaliliklerle tekrar öldürmeyiniz. Ve bütün eftar-ı ve ahlak ı ve desais-i şeytaniyeye ve tabas-ı karşı şeriat-ı garda üzerine müesses olan kanun esası Azrail hükmüne geçti, onları öldürdü. Ey hamiyetli ihvan vatan! İsrafat ve hilaf-ı şeriat ve lezaiz-i ile tekrar ihya etmeyiniz. Demek şimdiye kadar mezarda idik, çürüyorduk. Şimdi bu ittihadı millet ve meşrutiyet ile rahma madere geçtik. Meşhune mağ bulacağız. Yüz bu kadar sene geri kaldığımız mesafeyi i terakki eden inşallah mucize-i peygamberi aleyhissalatü vesselam ile şimendifer-i kanunu şer'iyeyi esasiyeye amelen ve burakı meşveret-i şer'iyeye fikren dinleyeceğiz. Bu vahşet engez kebiri zaman-ı kavsarada tekemmül-ü cihetiyle kayyetmekle beraber millet-i mütemeddine ile omuz omuza müsabaka edeceğiz. Zira onlar ta öküz arabasına binmişler yola gitmişler. Biz birden bire ve balon gibi mebadi bineceğiz, geçeceğiz. Belki cami ahlak-ı hasene olan hakikat İslamiyenin ve istidad-ı fütrinin, i imanın ve şiddet-i hazma verdiği teskil yardımıyla tersah-fersah geçeceğiz. Nasıl ki vaktiyle geçmiştik Kalebeliğin bana verdiği ile ve hürriyetin mezuniyeti mezuniyetiyle iftar ediyorum ki, Ey ebn-i vatan, hürriyet-i suy -i tefsir etmeyiniz, ta elimizden kaçmasın ve müteaffin olan eski esareti başka kapta bize içirmekle bizi boğmasın. Haşiye, evet daha dehşetli bir istiddat ile pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler. Zira hürriyet, müraat-ı ve adab şeriat ve ahlakı hasene ile tahakkuk. Ve neşmüle mavulur. Sadr-ı evvelin yani sahabe-i kiramın o zamanda alemde vahşet, ve cebri istibdat hüküm ferma olduğu halde hürriyet ve adalet ve müsabatları bu müddaaya bir mürhan bahirdir. Yoksa hürriyeti sefahet ve lezaiz-i ve israfat ve tecavüzat ve hevâ nefse ittibada serbestliyet ile tefsir ve amel etmek bir padişahın esaretinden çıkmakla ve alçakların istibdadı ve esaret-i altına girmekle beraber Milletin çocukluk istidadını ve sefih olduğunu gösterdiğinden paralanmış olan eski esarete layık ve hürriyete adem-i gösterir. Zira sefih mahcurdur. Geniş ve müşahşa olan yeni hürriyet-i şerriye adem-i zira çocuğa geniş olmaz. Şanlı olan ittihadı milliyi bozulmuş ve müteattil olan halat ile Fena bir hastalığa hedef edecektir. Zira ehli takva ve vicdanın tefsiri böyle değil. Mezhebi de muhalif olacaktır. Biz millet-i Osmaniye erkeğiz. Kameti merdani istidad-ı kadınların miması gibi süslü safahet ve hevesat ve israfat yakışmıyor. Binaenaleyh aldanmayalım. Huzma safa da'ma keder. İyi olanı al, kötüyü terk et. kaidesini düsturul amel yapalım. Şöyle ki, Ejnebiye'de terakkiyat-ı medeniyeye yardım edecek noktaları künun ve sanayi gibi mal ma memnunye alacağız. Ama medeniyetin zunup ve mesavisi olarak bazı adat ve ahlak seyyiye ki Ejnebilerde nehasini medeniyet kesiresiyle muhat olduğu için çirkinliğini o kadar göstermiyor. Biz ise aldığımız vakit su italihiyetiyle ve su intihap tarihiyle müşkilüt tahsil mehasini medeniyeti terk edip çocuk gibi heva ve hevese muafık zülubu medeniyet kesbettiğimizden muhannes gibi yani kadınlaşmış erkek gibi veya mütereccide gibi yani erkekleşmiş kadın gibi oluruz. Kadın erkek gibi giyinse maskara olur. Erkek kadın gibi süslense mühendisliktir yapışmaz. Mert ve alihimmet. Zibu ziverle muzahraf cilveli hanım gibi olmamalı. En hasıl. Zülub ve mesavi medeniyeti, hudud hürriyet ve medeniyetimize girmekten seyfi şeriatla yasak edeceğiz. Ta ki, medeniyetimizin gençliği ve şebaveti, zülali, aynı hayata şeriatla muhafaza olsun. Kesvi medeniyette, Japonlara iktidar bize lazımdır ki onlar Avrupa'dan mehasin medeniyeti almakla beraber her kavmin maye-i olan adat-i milliyelerini muhafaza ettiler. Bizim adat-i milliyemiz İslamiyet'te neşm nema bulduğu için iki cihetle sarılmak zaruridir. Ey hamiyetli ebn vatan! Cemiyet-i milli ruhlarını feda etmekle saadetimize yol açtılar. Biz de bazı leza iznimizi, her ile onlara yardım edeceğiz. Zira o sofrayı nimete beraber oturuyoruz. Efkar-ı taside sahibi, yani hürriyet altında istibdadı ve mezalimi arzu edenler, mevke ebediye mashar olan ve zaman-ı mazinin çukurunda metfun olan istibdadatı veyahut seyli huruşan zaman içinde yuvarlanmış olan mezalimi bir daha temaşa eklemek için Tarihi hayat-ı hürriyetin beyanıyla nazi ve hal meyanında delinmez bir siddi ahenin çekmek istiyorum şöyle ki bu inkılap doğurduğu hürriyeti eğer meşveret-i şeriyenin terbiyesine verse bu milletin eski satvet ve kuvvetini ihya edecektir. Eğer vebayı ağraz-ı şahsiyeye müsabif olsa istibdadı mutlaka dönecek o çocuk ölecek. Hürriyet tam zamanında doğdu. Ahval ve ilciat-ı zaman tam terbiyesine hizmet ister. Sun'i ve ihtiyarı değil, ta ki çok külfete muhtaç olsun. Eski zaman gibi bu kadar tazikatın tesliliyle, meyusiyetle mahvolmak çağınından olmayan Hamiyet-i İslamiye, o kadar galeyana gelmiş ki, dünya hürriyet, rahma maderde tekniğe yaşa kadar gelmiş. Kaden, nihade-i vücut olduğu anda, hüküm fermalığını ilan ve hiçbir müsaadamata karşı tezelzüle ve delmeye uğramayacak bir ahenin gibi veyahut pahtı belkisi gibi beş hakaik sabite üzerine teessüs edecek birinci hakikat mecmuda bir kuvvet bulunur. Hiçbir fert o kuvvete malik olamaz. Bir kalın şerit ile eczasından kalın bir telin kuvveti gibi veyahut efkar umumiyeyi mutazamın yeni hükümetimiz ve eski hükümetimiz gibi en iyi millet biz şimdi kalın içeridiz. Her kim muhalefet ile veyahut kod serane ile bunu zayıf etse, umumun hakkına affolunamaz bir cinayettir. İkinci hakikat, zaman-ı salifte yani galebe vahşet vaktinde alemde hüküm fermat, vahşetin mahsulü ve tedenni ve intirazın mahkumu olan kuvvet ve cebrin salkınatı idi. Herhangi devletin deberan-ı denli yerine girmişse, Öyle devletlerin sahayeti, tarihiyeleri, bakmışların aşiyaneleri gibi satırları, intirazlarını çağırıyorlar, bağırıyorlar. tasavvut medeniyetin zamanında, alemin hükümranı ilim ve marifettir. Müvellidi medeniyet ve şanı tezayüd ve ömrü ebedi olduğundan, herhangi devletin hayat ve müdebiri olmuşsa, o hükümeti kendi gibi kaydığı ömrü tabiiden, ve Ecel'in inkrazdan takliz ve küleye ans kadar yaşamasına istifad vermiş. Kitabı Avrupa sahipti bunu alenen gösteriyor. Eğer denirse, şimdiye kadar bu hükümeti zayıfeyi adi adamlar idare edebilirlerdi. Fakat bu kadar metin ve dehşetli. kaviyen emel ettiğimiz yeni hükümeti omuzunda taşıyacak harika ve dahi adamlar lazımken. Asya ve Rumeli Tanrısı acaba öyle mahsulat verecek mi? Buna cevap, eğer başka inkılaplar başa gelmezse evet. Ve üçüncü hakikati dikkat et, şöyle ki, Bu zamanı mazide, insan istidadı gayrimütenahiye malik iken, o kadar da ve mahdup daire içinde hareket ediyordu ki, dünya insan iken hayvan gibi yaşadığından, efkar ve ahlakı o daire nispetinde hedenli etmiş, ve mahsul kalmıştı. Şimdi bu çer'i hürriyet-i adilane eğer yaşasa ve bozulmazsa, fikri beşerin ağır zincirlerini paralamakla ve istidad-ı karakkiye karşı setleri hercimerş ederek o küçük daireyi dünya kadar tefsir edebilir. Hatta benim gibi bir köylü adam ya kadar ulvi olan idari umumiye nazara alacak amal ve müyülatın filizlerini orada bağlayacak. ''Ve her bir fiil ve tavrının orada bir ihtizaz ile zil-i methal bulunacağından himmet ya kadar teali ve ahlakı o derece tükemlül ve efkarı memalik Osmaniye kadar tevessül edeceğinden Eflatunları, i̇bn Sinaları ve Bismarhları, Dekartları ve Taftazanileri inşallah geri bırakacak bu kuvvetle Asya ve Rumeli tarlası çok subhan vatan mahsulu vereceğinden kaviyen ümit varız.'' La yama, şu memalik Osmaniye, Umum Enbiya'nın mahalli zuhuru ve devleti i mütemerdine Salife mehdi salifenin teşekkülü ve şems-i İslamiyet'in maşrık olduğundan, insanların fıtratlarında ettikleri bu üç istidadat-ı kemal, bu hürriyetin yağmuru ile neşmine mahursa, herkesin istidadı ve fikri münevlerinin dal ve budakları şeceri tuva gibi her tarafı açacaktır. Ve şarkın garba nispetini, seherin guruba nispeti gibi edecektir. Eğer süslü ataletle ve sumûmu ağraz ile kurtulmazsa... Dördüncü hakikat, şeriatı ı garra kelam-ı geldiğinden ebede gidecektir. Zira şeciri mevl-i alemin dalı olan, insandaki mevl-i terakkiyinin mahsul ve semeresi olan istidadın, telahud ve hasıl olan metaicinin teşerrüt ve tagaddi ile büyümesi misletinde, şeriat-ı garra aynen maddur zihayet gibi tevessü ve intibat edeceğinden, ezelden gelip ebede gideceğine, rübhân-ı bâhildir. Asr-ı saadet olan sabr evvelin, hürriyet ve adalet ve müsabatı, bahusuz o zamanda da delil-i katlidir ki, şeriat-ı garra müsabatı ve adaleti, ve hakiki hürriyeti cemi revabı ve camidir. İmam-ı Ömer radıyallahu anh, i̇mam Ali radıyallahu anh ve selahaddin-i Eyyubi asarı bu müddâaya delil-i alemidir. Buna binaen takiyyen hükmediyorum. Şimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatımız, suy ahmalimiz dört sebepten gelmiş. Bir, Şeriat-ı Garra'nın Adem-i Mürat İki, bazı müdahillerin feyfe mâyeşâ su-i 3. Zahirperens âlim-i cahilin veyahut cahil-i âlimin taassubat-ı nâ be 4. Su-i ciyetiyle ve suyu i intihap tarikiyle tahsil olan Avrupa mehasinini terk ederek çocuk gibi heva ve hevese muvafık zünub ve mesavi medeniyeti tuti gibi taklittendir ki bu netice seviye seyyiye zuhur ediyor. Memuril hakkıyla vazifesini ifa etse, memur olmayan ilcaat zamana muvafık sayesse, sefahete vakit bulamayacaktır. Bu iki kısmın herhangisinde bir ferd, sefahete inhimak gösterdiyse, bu heyet-i içinde muzur bir mikrop suretine giriyor. Beşinci hakikat, zaman sabıkta cevabık içtima ve levazı-mı ta'ayyüş, ve fevaid-i medeniyet o kadar tekessür ve teşağut etmediğinden bazı kalil adamların fikri devletin idaresine yarı kafi gibiydi. Ama bu zamanda revâb-ı içtima o kadar tekessür etmiş ve levâz-ı mütâ o derece taaddüt etmiş ve semerat-ı medeniyet o kadar tefennin etmiş ki ancak yalnız kalbi millet hükmünde olan meclis-i mev'usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret i şer'i ve ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet efkar o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir. Bu hakikata misal, eski hükümet-i de yeni hükümeti i meşrutadır. Üçüncü hakikatın bana verdiği vazife ile ve hürriyetin ferman-ı ile üç şey ihtar ediyorum. Birincisi, bir cisim birden zerrattan tahallül ve yeni zerrattan teşekkül eylemesi muhal olacağından cismi devletin birden memurünü, ref' ve yenilerini ikame eylemesi muhal olmasa da müteazdirdir. Binaenaleyh istidadı hadis ve kabil ıslah olmayan adamları zaten cismi devlet dikkat tabi ile ifraz edecektir. Ama kabil ıslah olanlar zaten güneş gaftan tövbe etmediğinden tevbenin kapısı açıktır. Bunların tecrübelerinden istifade etmeli. Bunların yerini dolduracak 40 sene lazım. Yoksa umumu aleyhinde itale-i lisan ve terzil etmek, bu şanlı olan ittihadı milleti bozulmuş bazı etkar ve ahlaklarına binaen bir hastalığa hedef edecektir. İkincisi, ben şarkın dağlarında büyümüştüm. Merkez-i Hilafeti güzel tahayyül ediyordum. Bak ki bundan yedi sekiz ay mukaddem ben saadete geldim. Gördüm ki İstanbul tevaffuş ve tenafur-u sebebiyle medeni libası giymiş vahşi bir adama benzerdi. Şimdi, iktihat-ı milli sebebiyle medeni adam fakat yarı medeni, yarı vahşi libasında bize arz-ı bidar ediyor. Evvel şarkta fenalığın sebebi şarkın uzvu hastalanmış zannediyordum. ki hasta olan İstanbul'u gördüm. Nabzını tuttum, teşrih ettim. Anladım ki Kalbindeki hastalıktır. Her tarafa sirayet eder. Tedavisine çalıştım. Bir divanelikle takif edildim. Hem de gördüm ki medeniyeti hakikiyeyi teşkil eyleyen İslamiyet maddi cihetinde medeniyet haziradan geri kalmış. Güya İslamiyet suyu ahlakımızdan darılmış. Maziye tarafına dönüp gidiyor. Zaman-ı saadete bizi şikayet edecektir. Bunun en büyük sebebi istibdattan sonra mürşid Umumi, üç büyük şubenin ki, cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Veyahut, İbaratuna şetta ve husuke vahidun ve kulluh ilâ zâkel cemâl yuşir. İbarelerimiz ayrı ayrı ise de güzelliğin birdir. Hepsi de o güzelliğe işaret ediyorlar. Beytinin masadakı olan ehli medrese ve ehli mektep ve ehli tekkenin fekkenin efkar ...ve tehalifü meşarididir. Bu tebayün efkar, ahlak İslamiyenin esasını sarsmış, ittihadı milleti çatallaştırmış, terakkiyat-ı medeniyeden geri bırakmıştır. Zira biri ifrat ile diğerini tekbir ve tadil ediyor, öteki tekrit ile onu teşhil ve gayrı muhtemet addediyor. Bunun çaresi tevhid ile ve efkarlarının maveyninde teyit ile, münasebet ile musalihadır. Ta, itibar noktasında musafaha ile birleşmeli ki ahem-i tarakki ihlal etmesinler. Üçüncüsü, ben maizleri dinledim. Nasihatları bana tesir etmedi, düşündüm. Kasaveti kalbimden başka üç sebep buldum. Birincisi, zaman hazırayı zaman-ı salifeye kıyas ederek yalnız tasvir-i müddeayı ve mübalağalı gösteriyorlar. Tesir ettirmek için ispatı ı ve müteharrî hakîfâtı ikna lazım iken ihmal ediyorlar. İkincisi, bir şeyi terhîb veya terhîb etmekle ondan daha mühim şeyi tenzil edeceklerinden muvâzene-i şeriatı muhafaza etmiyorlar. Üçüncüsü, belâhatın muktezâsı olan hâle mutabık, yani icat zamanı zamâna yani teşhis-i illete münasip söz söylemezler, güya insanları eski zaman köşelerine çekiyorlar sonra konuşuyorlar. Hasılı kelam. Büyük vaizlerimiz hem âlimi muhakkik olmalı, ta ispat ve ikna etsin. Hem hakimi müdakkik olmalı, ta münazemin şeriatı bozmasın. Hem deli mukni olmalı, ta muktezai hal ve ilcatı zamana muvafıksuz söylesin. Ve nizam ı şeriat atarsın. Ve böyle olmaları da şarttır. Yaşasın şeriatı ı garra, yaşasın adalet-i ilahi, Yaşasın İttihadı Milli, Ölsün İhtilat. Yaşasın Muhabbeti Milli, Gebersin Arazi Şahsiyye ve bir intikam. Yaşasın şecatı ı Mücessem askerler. Yaşasın Safvet-i Müşaffas Yaşasın Akıl ve Tedbir-i Mücessem, Dindar Cemiyeti Ahrar ve Nur Haşiye Medar-i ve Hayrettir ki, 43 sene evvel Hürriyet'in 3. gününde İstanbul'da, hem sonra Selanik'te, meydan Hürriyet'te, dinlen siyasiylere karşı dava ettiği ve bütün kuvvetiyle şeriatı istediği ve hürriyeti ve meşrutiyeti şeriatı hizmetkar yaptığı ve sonra 31 Mart'ta hareket ordusu gayet nehşet ve şiddetle şeriat isteyenleri mesul ettikleri zamanda Divanı Tarbi Örkü Said'in bu münteşir nutuklarından tam berat verildiği halde şimdi ise Siyaseti 30 seneden beri bıraktı ve o hukuklarına nispeten siyasete pek az teması için 27 sene dinsizlik hesabını işkenceler ve gaddanane azab ve cezalar verenler, elbette din namına zulmettiklerini ve engizisyonlardan daha zalim olduklarını ispat eder Said Mümsi.